Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirine Elmalı Hamdi Yazır'ın e, merhumun Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Henüz e, Maliki Yevmiddin ayet-i kerimesini okumayı tamamlayamadık. Tam ortasında önemli bir noktada kalmıştık. Oradan eklemeye çalışacağız inşallah bu akşam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E, hatırlayacaksınız birkaç haftadır, son birkaç haftadır Maliki Yevmiddin ayet kelimesinin tefsirinde e, din kavramının e, istilahi manası üzerinde duruyoruz. O bölümü okumaya çalışıyoruz. Efendim o istilahi e, anlam efendim şuydu. Din Zevil Ukulu hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vazı ilahidir işte. Zevil Ukul akıl sahipleri hüsnü ihtiyar kendi tercihleriyle yani baskıyla kimse dindar olmaz ve e, o dine mensup olmuş sayılmaz. Efendim bizzat hayırlara sevk eden yani din insanı ee, hak din tabi burada tanım. Ee, tanım hak dinler için geçerli. Hak dinler insanı e, mutlak surette hayra sevk eder. Eğer bir hak dinde Allah'tan geldiği belli olan, kat'i olan, şeksiz, şüphesiz olan bir dinde e, sizden bir şey isteniyorsa ya da isten isteniyorsa bu mutlak surette sizin hayrınızadır. E, hayır, hayırlara sevk eden bir vaz ilahidir. Allah tarafından konulmuş bir Kanunlar malzemesidir. Yani e, hakikatin anlatıldığı sadece kanunlar demeyelim, bilgi de verir çünkü din e, efendim, bir e, tebliğdir. Şimdi bu tanımın her bölümünü, her kelimesini bize e, detaylı bir şekilde anlattı. Şu anda vaz ilahi oluş kısmını anlatıyoruz. Vaz-ı ilahi ne demek? Yani hak dinin, Bidayette nübüvvet denilen böyle bir vazı ilahi ile sabit olmasından bahsediyoruz. Yani hiçbir şekilde hak din bir insanın icat ettiği, bir insanın düşünüp ürettiği bir sistem değildir insanların müdahalesi olan insanların niçin olamaz onu da anlatmıştı çünkü insanın evet aklı var tecrübeleri var ilim sahibi olabiliyor biriktiriyor bu tecrübeleri ve oradan sonuçlar çıkarabiliyor fakat bunların hiçbirisi insanın nefsinden tam olarak arınmış olmuyor e, nefsin hem Akla hem duyulara hem kalbe, duygulara yani e, müdahalesi var. Teşehiden arınmak mümkün olmadığı için demişti en bariz neden olarak. Efendim insanların ortaya koyduğu dinler hak din olamazlar. Bu nedenle de e, hiçbir şekilde nefsin, e, şehvetlerin... Ve çeşitli duygulu, duygusallığın etkisi altında olmayan e, yaratıcının bildirdiği hakikatler ancak hak din olabilir. Şimdi burada işte bu e, hak dinin vahye dayalı olması Meselesini anlatırken geçen hafta okuduklarımızı da geçiyorum. Kaldığımız yerde arkadaşlar şöyle bir başlangıç yapıyoruz. Vahiy ise yani hak din vahye dayanır. vaz ilahi demek vahiy yoluyla Allah Teala tarafından onun seçtiği bir peygambere bildirilen sistem, bildirilen hakikatler manzumesi demektir. Vahiy yoluyla gelir hak dinler. Vahiy ise söylediğimiz gibi bütün meşairi kaplayarak, İnsanın bütün şuurunu kaplar yani vahiy sırasında vahyi alan peygamberin herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. Sırf alıcı durumdadır. Bütün meşairi kaplayarak ve kuvve-i iradiyeyi o anda tatil ederek gelen yani hiç elini kıpırdatamaz yani vahiy geldiği sırada Efendimiz'i tarif eden ee, rivayetler var hadis kitaplarında bolca ee, oradan da onları görebilirsiniz hatta o kadar detaylı araştıramam derseniz lütfen ee, zahmet olmazsa İslam hansıbebetsinden vahiy maddesini okumanız bile ee, aşağı yukarı neyden bahsettiğimizi daha derinlemesine anlamanıza yardım eder kuvve-i iradiyeyi ira, yani ee, vahiy alan kişinin o anda bir iradesi söz konusu değildir tamamen tatil ederek gelen ve binanle hiçbir şayibe ikes bu imal ve hiçbir nişane i teşehi olmaksızın yani insanın çalışarak efem kendisi imal ederek üreterek ortaya koyduğu fikirlerle ilgili hiçbir şayibe olmaz vahide çünkü vahiy sırasında peygamber vahiy alan peygamber o kadar e, tabiri mi inşallah e, hoşgörün yanlış olmaz inşallah o kadar iptal edilmiştir ki yetenekleri kabiliyetleri o kadar e, durdurulmuştur ki o a, o anda sadece o alıcı konumundadır burada da söylediği gibi ve hiçbir nişane-i teşehi yoktur yani insan müdahalesi olmadığı için orada şehvetlerin işte peygamber şöyle yapmak istiyordu tabii bak ona göre bir vahiy geldi vahiy de ona göre düzenledi falan gibi aslında ne bunu? böyle olmadığını yani peygamberin de sallallahu aleyhi ve sellem vahiy karşısında mutlak bir alıcı olduğunu anlatan çok güzel e, Kur'an-ı Kerim'de e, pasajlar var bize bunu gösteren mesela bunlardan birisi ifk hadisesidir yani Hazreti Ayşe'ye atılan iftira sonrasında Efendimiz e, bir ayı mütecaviz böyle sancılı bir hayat yaşıyor aile ilişkisi perişan oluyor toplumda münafıkların ağzına nasıl bir bal çalınmış oluyor bir düşünün yani nasıl bir mevzu oluyor toplumda ve e, Efendimiz bekliyor yani beklemekten sadece kişisel olarak işte e, Hazreti Ayşe'nin eşine dostuna soruyor evine girip çıkanlara soruyor yani siz Hazreti Ayşe hakkında böyle bir şeyi e, düşünebilir misiniz hani böyle bir şey yapmış olabilir mi diye daha sonra biliyorsunuz Hazreti Ayşe buna çok kırılıyor e, elhasıl bir insan olarak yani bir beşer olarak ne yapabilecekse onu yapmaya gayret ediyor e, bir aydan fazla sürüyor vahyin gelmesi ve eğer kendi elinde olsa kendisinin bir müdahalesi söz konusu olsa böyle bir bekleme böyle bir yıpranma yani toplumda böyle bir fitnenin çoğalmasına izin verir mi değil mi? Bu ve benzeri epey örnek var Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in de vahiy karşısında çaresiz olduğu hatta efendim Mekke'de Mekkelilerin Efendimiz'e sorduğu üç soru var biliyorsunuz. Onun peygamberliğini ölçmek için gidip Medine'de Yahudilerden öğreniyorlar. Ne soralım aramızda böyle biri çıktı peygamberlik iddia ediyor. Onu nasıl imtihan edelim nasıl bir şeyden geçirelim yani kontrol edelim peygamber olup olmadığını hakikatte diye. Ve onlardan üç soru öğreniyorlar. Şu ışığı bir düzenleyeyim müsaade ederseniz çok rahatsız etti beni. 3 soru öğreniyorlar o 3 soruyu gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, soruyorlar ve peygamberimiz onlara e, her gün Cebrail geldiği için yarın gelin diyor yarın gelin e, size ancak o zaman söylerim bunun cevabını diyor ve biliyorsunuz orada Cebrail aleyhisselam yani tabi ki Rabbimizin e, kontrolüyle 15 gün kadar gelmiyor. Her gün kapısına gelip peygamberimizle alay ediyorlar arkadaşlar. Yani ne oldu Rabbin seni terk mi etti, unuttu mu, ne oldu işte bilgi kaynakların mı kesildi falan diye. Ve e, o kadar sürenin sonunda Cebrail geldiğinde ilk önce hiçbir şey için yarın bunu kesinlikle yapacağım deme ancak Allah izin verirse de yani vahiy, vahyin kontrolünün senin elinde olmadığını, peygamberin elinde olmadığını, Cebrail'in gelmesinin onun istemesine bağlı olmadığını, vahiy karşısında onun da sadece bekleyen bir kul olduğunu anlatan örnekler bunlar. Efendimizin hayatından dolayısıyla e, o kadar yani durduruluyor ki tatil kelimesi yani durduruluyor. Peygamberin e, meşairi, bütün meşairi, bütün şuuru, bütün e, iradesi arkadaşlar adeta pause tuşuna basılıyor. Sırf alıcı hale getiriliyor. Böylece efendim e, o vahyin içinde hiçbir şaibe-i kesb-i imal yani bu, peygamber mi bunu üretti peygamber mi bunu buraya ekledi gibi hiçbir şaibe ve hiçbir nişane-i teşehi yani onun e, nefsani arzuları doğrultusunda bak buraya da bunu eklemiş diyebileceğimiz hiçbir tereddüt olmaksızın ruhun kabiliyeti sırfesi üzerinde zahir ve batınından tam bir telkin-i ile hem iç dünyasa çünkü kalbine yerleştireceğiz senin bu ayetleri dedi allah Teala hem iç dünya asından kesin bir bilgi olarak o ayetler yine yerleşmiş oluyor. Hem de Cebrail tarafından kendisine okunmuş oluyor. Tam bir telkini zaruri ile vaz ilahiyi veren en bedihi, hiç şüphesiz, tartışmasız en zaruri bir ilmi yakîn olduğu cihetle vahiy kesinlikle peygamber için başta peygamber için sonra onun vahiy sırasında onu gözlemleyen yakınındakiler için o kadar tartışılmaz bir şekilde belli ki gelen sözün vahiy olduğu ayrıca hani Kur'an-ı Kerim'in laf muciz olması onun söz, mesela Kur'an'ın diğer bütün sözlerden ayrılması çok kolay insan sözlerinden Efendim, ilmi yakîn olduğu cihetle adi olan ulumu yakiniye fevkinde normalde insanın bunu kesinlikle biliriz. Kesin olarak bu böyledir dediğimiz bilgilerin de üzerinde. Yani mesela işte 2, 2 artı 2 4'tür. Bunu, bunu Bu kesindir deriz değil mi? Ama bazen öyle bir mesela diyelim ki öyle bir matematik sistemi var ki başka bir yerde 2 artı 2 4 değil. İşte kuantumdan sonra değil mi bunların hepsi tartışmaya açıldı. Bu bizim kendi normal şartlar altında edindiğimiz... Ve kesin bu böyledir dediğimiz bilgilerin fevkinde bunların hepsinin üstünde vaz-ı şahidi ekmeli olan yani bu dinin Allah tarafından konulduğunun mükemmel şahidi olan ve mazmunundaki onun içeriğindeki berahini akliye ve akibindeki muasır tecrübelerle dahi hakkiyeti teeyyüt te te te eden bir müşahat i hitaptır. Yani öyle bir hitaptır ki din hem onun içindeki e, iç, yani sırf mesela bu din bugün gelmiş olsa veya diyelim ki geldiği zaman e, onu okuyan, onu öğrenen, onu talim eden insanların e, onda gördüğü akli burhanlar. Burhan arkadaşlar delilin de fevkinde yani e, kişiyi söz söylemekten aciz bırakan kesin delil demek. Akli burhanlar ve akibinde ve arkasından da yani din geldikten sonra e, olup biten muasır tecrübelerle yani bu din yaşandığında neler oluyor? Bu dinin hükümleri uygulandığında neler oluyor? Ortaya neler çıkmış? Muasır tecrübelerle dahi hakkiyeti teyit eden, tekrar tekrar vurgulanan, ortaya çıkan, kesinleşen bir müşahede-i hitaptır vahiy. Vahiy vahyin söylediği sözler hem akli burhanlarla delillerle hem de buna tabi olunduğunda bu uygulandığında gördüğümüz toplumsal gözlemlerle kesin olarak onun vaz ilahi olduğu yani Allah tarafından konulduğu ortadadır. İşte az önce söylediğim tarihi hadiseler olabilir, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki İlmi gerçekler olabilir. Yani herkes için bu vaz ilahi şey bu bu akli burhanlar farklı farklıdır arkadaşlar. Mesela bir şey anekdot dinlemiştim. Onu size aktarayım şimdi burada kaynak gösteremeyeceğim yalnız. bir papaz Müslüman olmuş ve gerekçesini soruyorlar ona. Diyor ki Tebbet suresi Ebu Leheb'in hikayesiyle ben Müslüman oldum. Yani Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu Suresi ile anladım diyor. Şimdi biz Tebbet suresini okuyup duruyoruz değil mi? Ben mesela bu hikayeyi dinleyene kadar hiç o gözle bakmamıştım doğrusunu isterseniz. Çünkü vahyin indiği e, şartları hayal edemiyoruz biz. Yani o inmiş bitmiş ortada bir kitap. Onlar da olmuş bitmiş. İşte Cenab-ı Hak diyor ki e, Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da işte o cehennem odunu cehennemde yanacak. Karız da onu yakan ateşe odun taşıyacak falan biliyorsunuz e, Lehep suresinde. Diyor, hakikaten de böyle olmuş. Hani Ebu Lehep işte e, müşrik olarak ölmüş. Çok e, peygamberimize düşmanlık yapar durumda falan. E, yani hani Kur'an'ın bize bildirdiğine göre biz buna karar veremeyiz de Kur'an'ın bize bildirdiğine göre şirk üzere ölen ebediyen cehennemliktir. İşte o da öyle olmuş. Diyor ki o papaz şimdi bu Tebbet suresi indikten kaç yıl sonra Ebu Lehep öldü? Bir düşünün kaç yıl sonra yani tam tarih veremeyeceğim ama epey bir yıllar geçti Tebbet suresi indikten sonra. Eğer Muhammed bu kitabı kendisi yazıyor olsa böyle bir şeyi söylemeye yani Ebu Leheb'in şirk üzere öleceğini söylemeye cesaret edebilir mi? Çünkü Ebu Leheb bunu yalanlamak için bile Müslüman olabilir. Yani sırf bak Muhammed böyle dedi ama ben Müslüman oldum hadi bakalım şimdi diyebilir. Yani bunu ancak Allah söyleyebilir. Birisinin hangi inanç üzere öleceğini ve yıllar öncesinden yani eğer bu e, söz, bu Kur'an, bu kelam e, Muhammed'in sözü olsa bunu kendiliğinden söylemesi imkansız diyor. Hakikaten de öyle yani arkadaşlar e, hakikaten bu. Hepimizin problem, problemi demeyelim de yaşadığı bir imtihan diyelim yaşadığımız günler, günlerde karşılaştığımız. işte inanmak isteyen iman için delil buluyor arkadaşlar. İnanmak istemeyen de inkar için delil buluyor. Yani akıl siz ne istiyorsanız ona delil buluyor. Diyeceksiniz ki o zaman yani az önce söylediğiniz işte Kur'an'ın e, kat'i bir burhanla berahini akliyeyle efendim, e, vaz ilahi olduğu peki nasıl olacak? İşte orada da arkadaşlar onu kendince açıklıyor. Kendine göre açıklamalar yapıyor. E, inkar edecek bir nokta buluyor. Oraya yapışıyor. Oraya yapışıyor. E, herkes için yani minareyi çalan kılıfını hazırlar diyorlar ya. Herkes için arkadaşlar bir izah var bir gerekçe var inanan inanmak için bir gerekçesi var inkar eden de inkar etmek için bir gerekçesi var bir de e, acizane kanaatim bu yanılıyor olabilirim ama biz Vahiy karşısında yani vahiyin içine yanlış anlaşılmasın burada ama Efendimizin sünnetini de yani sahih sünneti de buna dahil görüyorum. Çünkü vahiy gayrimetluv denir e, Efendimizin sünnetine. Bir vahiy metluv vardır bir de vahiy gayrimetluv vardır. Yani okunan, tilavet olunan, okunmasıyla ibadet olunan vahiy Kur'an-ı Kerim'dir okunmayan ve bir okun eee okunmasıyla ibadet olunmayan bir de vahiy var. O da peygamber efendimizin o Kur'an'a getirdiği açıklamalardır. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar e, tarafsız bir zihinle tamamen gerçekten burada ne diyor? Yani ne diyor? E, bütün hani kendi kabullerimizin alışkanlıkları eğilimlerimizin, taleplerimizin, istek ve hayallerimizin bir dinden beklediğimiz şeylerin tesirinde kalmaksızın yani. Gerçekten hani pür olabildiğince bir insan ne kadar olabilirse öyle tam mükemmel bir tarafsızlık insan için söz konusu değildir ama ne kadar olabilirse tarafsız bir zihinle baktığında o burhan akliyi de göreceğini düşünüyorum. Ve bu suretle her müşahede gibi kalp ve aklın failiyeti ihtiyariyesi fevkinde olmakla beraber kabiliyeti fıtriyesinden de hariç değildir. Vahiy. Yani ne diyor? Her müşahede gibi, her gözlem gibi kalp ve aklın failiyeti ihtiyariyesi fevkinde. Yani kalp ve akıl bunu kendisi isteyerek ortaya koyamaz. Yani ben istediğim kadar arzu edeyim, gayret edeyim. Vahyi, vahiy ile muhatap olamam. Öyle anlıyorum bu cümleyi. E, fakat kabiliyet-i de hariç değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'de vahiy kelimesinin lütfen işte ansiklopediden okursanız çok iyi olacak hakikaten tam sırası şu anda. Efendim bugünlerde yani e, şu anda vaazı bırakıp orayı din, okuyun demiyorum ama e, arzu ederseniz tabii onu da yapabilirsiniz. Çünkü bu burada kayıtlı olacak nasılsa. E, şimdi e, şunu diyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela baktığımız zaman işte bal arısına vahiy, edil, vahiy edildiğinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Hz. E, Musa'nın annesine vah, vahiy geliyor. İşte e, pek çok yani böyle peygamber olmadıkları halde vah, vahiy kelimesiyle... E, lerine gönderilen ilhamın bakın bir hayvandan bahsediyoruz arıdan bahsediyoruz onlara yapılan ilhamı da vahiy ile ifade ediyor Rabbimiz yani Cenab-ı Hak'ın işte bal arısı için diyelim ki onun fıtratına yazmış olduğu kodları vahiy olarak söylüyor işte Hazreti Musa'nın annesine içine doğması mesela çocuğun ne yapacak şimdi öldürülüyor bütün erkek çocuklar hani askerlerin gelip işte bebekleri toplamasını mı beklesin yoksa hani bir ümit bir ümit, bir sepete koyup işte bebeğini e, Nil nehrine mi bıraksın? Hani belki kurtulur falan diye. Acaba o hani Cebrail mi geldi orada? Gördü mü Cebrail'i yoksa onun kalbine doğan bir fikir, bir düşünce miydi? Dolayısıyla e, burada inşallah haddimizi aşmış olmazsak bir şey söyleyeyim. İşte vahiy sona erdi biliyorsunuz peygamberimizle beraber. Yani terminoloji, terim anlamıyla, terim anlamıyla vahiy bir daha yeni bir peygamber gelmeyeceği için. Peki Cebrail aleyhisselam tövbe Estağfurullah emeke mi ayrıldı? Bu çok sorulan bir sorudur. Yani vahiy sona erdiğine göre ve Cebrail'in görevi de vahiy getirmek olduğuna göre e, vahiy böyle çok geniş kapsamlı kelime anlamını da içerecek şekilde düşünürseniz Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı anlamda bütün ilhamlar, keşifler arkadaşlar e, melekler tarafından e, kalbimize ilka edilir ve ee, bu noktada da ben burada bir parantez açıp e, bulunduğumuz mekanların meleklerin girmeyeceği yerler olmamasına biraz özen göstermek gerektiğini düşünüyorum bu açıdan e, iç dünyamızdaki sıkıntıların sebepleri e, böyle çok hani e, pisikik şeyler e, kat iyi bir deliyle dayanmayan pisikik şeyler söylemekten ve bunları kat'i gerçekler gibi söylemekten hep kaçınırım ama dikkate almakta yarar var arkadaşlar işte abdesti gezmek melekleri meleklerle beraber olabileceğimiz yerler meleklerin nerelere gelmeyeceğini efendimiz bize açıklıyor efendim temiz mekanlar güzel kokular efendim ee, pis kokmamak yani yoksa burada parfümler falan bahsetmiyoruz efendim temiz olmaktan bahsediyoruz yani Ops orada da obsesyona kaçmayın sakın arkadaşlar Efendim e, dilimizde zikrin olması ağız, mesela ağzımızdan bir küfür bir kaba söz şu anda biliyor musunuz e, diyeceksiniz ki yani kadınlar da küfür ediyor mu inanın arkadaşlar lise öğrencileri birbirleriyle günlük konuşmayı bile küfürlü yapıyorlar. Yani birbirlerine hatır soracaklar orada bile küfürler, müstehcen sözler vesaire böyle yani duymaktan hicap edeceğiniz ifadeler olabiliyor. Mesela böyle bir söz olduğunda melekler oradan uzaklaşıyor. Yani her türlü çirkinlik meleklerin uzaklaştığı her türlü deni işler yani meleklerin uzaklaşmasına sebep oluyor. Bunu da belirtmiş olalım parantez içerisinde efendim ki kalbimiz hep ilahi ilhamlara, ilahi irşada. Çünkü bu gene, bir genel vahiy vardır işte dinler ve son din olan İslam. Bir de kişisel olarak her birimizin, her birimiz için görevlendirilmiş melekler vardır arkadaşlar yani. Onlar bize bizim hayrımızı isterler. Bizi hayra sevk etmek isterler. Ama şöyle bir hayal kurun. Biraz fantastik filmler izlediyseniz kurabilirsiniz o hayali. Siz şimdi çevrenize öyle bir Allah korusun yani bir insan diye siz demeyelim. Çevresine öyle bir pislik hendekleri kuruyor ki hani manevi, soyut ama da söylüyorum. Melek gelmiyor yani onu geçmiyor. Or, orayı o çünkü melekler tertemiz. Tertemiz. Biz tertemiz olmamız gerekiyor. Dilimizin tertemiz olması gerekiyor. Kalbimizin, düşüncelerimizin, evimizin, mekanlarımızın tertemiz olması Gerekiyor. Akıl alır şey değildir yani Müslümanların camilerinin kötü kokması işte şimdi Allah'a çok şükür son zamanlarda nasıl bilemiyoruz bu pandemiden sonra pek girip çıkmadık bir yerlere efendim camilerin bakımı düzenli olarak yapılıyordu ondan öncesinde hakikaten çok sıkıntılıydı yani. Ee, mekanlarımız, evlerimiz işte dediğim gibi bulunduğumuz yerler, dilimiz efendim kulaklarımızın bile temiz olması gerekiyor arkadaşlar. İlahi mesajı alabilmesi için kalbimizin temiz olması gerekiyor. Yani kalbinde e, işte her türlü pislik, pislikten kasıt nedir? Mesela e, haset, çekememezlik, nefret efendim kötü duygular varken yani nasıl melek oraya ilham, girecek ve ilham getirecek yani? Bütün iç ve dış dünyamızın zahiri ve batini anlamda tertemiz olması gerekiyor. Evet, insanın kabiliyeti fıtriyesinden hariç değildir bu. Yani senin istemene, iradene bağlı değil ama fıtri olarak bu kabiliyettesin yani. Bu kabiliyette insan. İşte tasavvufta mesela keşf, nefsin mertebe belleni fismertevlerin yükseldikçe perdelerin açılması efendim bunlar hep e bu kabiliyetimiz sayesinde olabiliyor mümkün olabiliyor Tabii ki herkes de eşit değil arkadaşlar Her, aynen bütün kabiliyetler gibi zeka gibi diğer bütün kapasitemiz gibi ruhi ve manevi kapasitemizin de eşit olmadığını herkesin kendisine verilen kadarından o, o noktanın ziresine ulaşmakla sorumlu olduğunu düşünüyoruz ama bu bir başka bir bahis yeri geldiğinde gene konuşuruz bunun için dini hak Badel ahis bilhassa usul noktayı nazarından aklın tariki istikra ile idri, idrakatı cümlesine dahil olur ve yalnız istintaç bu idrake kafi gelmez ve ilimde olduğu gibi bunda da keşif nazariyeye mukaddemdir. Aman Allah'ım ne kadar ciddi bir söz söylüyor şu anda burada İnşallah ben de layık veç ile tam olamasa da en azından inha etmeden size aktarırım. Diyor ki bunun için diyor böyle yani tam bir insanın meşairini iptal eden, tam anlamıyla hak tarafından gelen ve insanın hiçbir şekilde iradesinin ve şehvetlerinin müdahil olmadığı mutlak bir ilahi kelama, ilahi vahye dayanan din, din-i hak, Bahadır Ahis böyle alındıktan sonra vahiy yoluyla bilhassa usul noktayı nazarından metodolojik açıdan yani aklın tariki istikra ile idrakatı cümlesine dahil olur. Yani tüm'e varım yoluyla akıl bunu bu dini idrak edebilir ve yalnız istintaç yani öncüllerden sonuç çıkarmak bu yöntemi bu idrake kafi gelmez. Tümden gelim yöntemi bu idrakı yeterli gelmez yani ne demek istiyor? Temel prensipleri ortaya koyunca bunun detaylara nasıl uygulanacağı insanlara bırakılamaz. Gene detaylarla ilgili kuralları da vahiy yoluyla bilmek zorundayız yani. Biz ancak tek tek o kuralları öğrenerek e, istikra yöntemiyle yani tüme varım yöntemiyle idrak edebiliriz dini yani işte faiz konusunda ne diyor Allah zina konusunda ne diyor giyim kuşamla ilgili ne diyor işte borç alıp vermeyle ilgili ne diyor ticaretin neresi helal neresi haram zekat yani bunları e, bir takım temel prensipleri verecek Allah işte ahiret var peygamber var bak Allah'ın huzurunu dirileceksiniz hesap vereceksiniz işte dürüst olmanız lazım falan deyip bırakmıyor çünkü o öncüllerden bunun her bir meseleye nasıl uygulanacağını akıl çıkaramaz diyor. Akıl bunu üretemez. Bunun için tek tek biz o meseleleri de e, vahiy yoluyla bilmek durumundayız. Efendim e, ve ilimde olduğu gibi bunda da keşif nazariyeye mukaddemdir. Yani kişinin bunları e, nasıl diyelim yani e, içine doğması bunların içine hak olarak kişinin içinde bunların hak olduğuna dair bir kanaatin hasıl olması teorisinden önce gelir. Şu fark ile ki bunda yani vahide tecrübeyi ferdiye hepsini ihataya kafi değildir. Kişinin ferdi olarak tecrübe ettiği e, dine bağlılık, yakınlık dinin tamamını ihataya kafi değildir. O ancak asrül usul olan tevhidi hakta mümkün olabilir. Yani kişi kendi, e, kendi gayretiyle, kendi e, keşfiyle, kendi kalbi, e, kalbi ve aklı, akli kapasitesiyle ancak Allah'ın birliği konusunu bulabilir. İşte biliyorsunuz ehli sünnet bu konuda bu görüştedir. Yani akıl iyiyi ve kötüyü, hakkı ve batılı her hadisede ayırt edemez diyor. Ehli sünnet Mutezile edebilir diyor. Efendim ancak akıl neyi bilebilir yani vahiy hiç olmasaydı. Vahiy hiç olmasaydı. Mesela vahiy hiç olmasaydı yani insanların Cenabı Hak'tan bilgi alma diye bir deneyimi tarih boyunca hiç olmasaydı mesela nasıl ibadet edeceğini bilebilir miydi? İşte Allah'ın neleri sevdiğini neleri sevmediğini bilebilir miydi? Bizi neyden hesaba çekeceğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, neyin benim için hayırlı neyin şer olduğunu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bize söylüyor siz pek çok şeyi arzu edersiniz halbuki o sizin için şerdir. Çok istersiniz ama onun olması da halbuki şerdir. Pek çok şeyi de hiç sevmezsiniz halbuki o sizin için hayırdır diyor. Dolayısıyla bunları tek tek bizim aklımızla bilmemiz mümkün değil. Ancak bir yaratıcının varlığını bilebilirdi. Hakiki diniye, dini hakikatler ve mesaili teşriiye, tek tek şer'i kanunlar, şer'i meseleler, işte az önce saydığım örneklerde olduğu gibi, tekerrür müşahedesi, Tecrübesi asırlara mütevakkıf nice metali bir mühimme vardır. Yani bunlar ancak tekrarlanmak suretiyle tekrar tekrar gözlemlenmek suretiyle bilinebilir. Nice önemli bilgiler var ki mesela diyelim ki işte içkinin topluma ne yaptığını işte ha bir kadeh içmişsin. Ee, ne olacak işte sarhoş olmayacak kadar içi ver mesela diyor değil mi içebilirsin diyor kendini kontrol edebilirsin sarhoş olmayacak kadar diyor ama bunun böyle olmadığını her şeyin bir kadehle başladığını bütün bağımlılıkların tek bir sigarayla tek bir kadehle başladığını tek bir tecrübeyle başladığını evet bunların çok küçük bir kısmı o o kötü alışkanlıktan kurtulabilirse bile çok büyük bir kısmının hayatı boyunca o kötü alışkanlığa mahkum olduğunu insanlığın ancak çok büyük Tecrübelerden ve zayiattan sonra biz bilebilirdik. Kaldı ki arkadaşlar ben buraya bir şey ekleyeyim merhumun izniyle. Efendim kaldı ki bildik diyelim. Yani öyle bir gün geldi ki insan aklı bildi. Bak işte alkol zararlı, yanlış, zina toplumu mahvediyor, ilişkili mahvediyor, zina kötü bir şey. Bildi diyelim bunlardan uzak durmak için gereken motivasyon olmayacaktı yani inanç arkadaşlar Allah'a inanmak bir kutsal güce inanmak o, o güçten gelen bilgiye güvenmek ve bunun Uhrevi boyutunun olması, uhrevi sorumluluklarının olması sadece polis zoruyla, kanun zoruyla bir şerden uzak kalmaktan çok daha etkili insanın üzerinde. Tabi doğru bir sistem içerisinde insan o bilgiyle yetiştirildiği zaman, o bilgiyle eğitildiği zaman. Ve bunun için ilmi dinde dahi akıl ve naklin ehemmiyeti derkardır. Yani hem akıl olmalıdır. Akıl çünkü anlayacak, nasıl uygulayacağını anlayacak, iman edecek önce. Efendim, hem de nakil esastır. Çünkü akıl tek başına az önce söylediğim gibi Allah katındaki doğru ve yanlışı. Daha doğrusu eşyanın hakikatini, her şeyin gerçek mahiyetini akıl tek başına bilemez. Bilse bile ancak çok iş işten geçtikten sonra bilebilir. Ve fil hakika. Gerçekten de İslam'da da vaz ilahiyi bildiren delil 4'tür Yani biz dört tane delile dayanarak bir şeyin Allah katındaki durumunu bilebiliriz. Bu da nedir? Kitap, sünnet, icma ümmet ve kıyastır. Yani herhangi bir hükmün, herhangi bir tırnak içindeki bir alıntının dini açıdan bizi bağlayıcı olabilmesi için ya kitapta yer alması gerekir yani Kur'an-ı Kerim'de, Kusura bakmayın bir alerjik bir durum oldu. Ya Kur'an-ı Kerim'de yer alması gerekir ya hadislerde, sahih hadislerde tabii onların da şartları var arkadaşlar. Her hadis bağlayıcı değildir, her ayet bağlayıcı değildir. Fıkıh husulü onun bütün detaylarının belirlendiği ve şaşmaz haritalarla, ölçeklerle bunların nasıl yani dini delillerden neticelerin nasıl üretileceğinin metodolojisini öğretir şimdi haddimi aşmayayım oralara girerek efendim bunlarda olmadığında icma ümmet yani hangi icma ama ümmetin icması diyor hangi ümmetin icması arkadaşlar sizin ve benim değil inşallah içinizde içtihat derecesine birisi beni dinlemiyordur efendim sizin ve benim değil yani bizler fıkıh bakımından fıkıh ilmi bakımından avamız arkadaşlar bizlerin değil e, içtihat mertebesinde olan fukahanın icmaıyla icma bir şeyin dini olup olmadığı sabit olur ve kıyasla e, ilk üç tanesi bunlardan evvelki üçü müsbittir ispat eder bir şeyin dinden olduğunu bunlarla ispat ederiz kitapta yer almıştır sünnette yer almıştır ve ümmetin fukahası bu konuda icma etmiştir çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin çoğunluğu yanlış üzere birleşmez diyor. Ve dördüncüsü kıyas ise muzhirdir yani var olan bir şeyi ortaya çıkarır açıklayıcıdır açıklayıcı bir delildir. Kıyas kıyası da biliyorsunuz işte aralarındaki ortak illet sebebiyle bir meseleye dair hükmün bir başka meseleye taşınması demektir ki bunun en bilinen örneği Kur'an-ı Kerim'de şarap haram kılınmıştır şarap kelimesi geçer ama biz işte konyak da haramdır deriz niye konyak da haramdır likör de haramdır çünkü aralarındaki ortak illet sarhoş etmestir sarhoş edici özelliği taşıyan her içecek yiyecek diyelim bu katı da olabilir efendim şeyse siz söyleyin sarhoş ediyorsa illa Kur'an-ı Kerim'de adının geçmesi gerekmez o da haramdır ama onun delili nedir haram olduğunun delili kıyastır dini hakkın faslı mümeyyize ayırıcı vasfı zevil okulu tanımı söylemiştik en başta hatırlayın akıl sahiplerini hüsnü ihtiyarıyla yani gerçekten tam bir özgür iradesiyle bizzat hayrata sevk etmektir. Tabiri aharla diğer bir deyişle dini hak zorla değil seve seve hayır yapan faili muhtar. Yani davranışlarında tercih sahibi davranışlarını kendisi seçen insanlar yetiştiren bir kanunu terbiyedir. Görüyor muyuz arkadaşlar burayı? Burayı görüyor muyuz? Yani siz, sizin ve bizim, aslında onu söyledi daha önceki haftalarda konuştuk ama şimdi tekrar ediyor, ben de tekrar edeyim. Sizin ve bizim dindar olmamız, yani birisinin dindar olması arkadaşlar, dindar olmayı seçmesiyle mümkün. Kendisinin tercih etmesiyle mümkün. Dolayısıyla baskı yaparak, Efendim ne bileyim bir takım şeyler uygulayarak, yaptırımlar uygulayarak ki o da baskının diğer adı işte. Efendim hiç kimse dindar olmaz. Acizane kanaatim baskı insanı mümin yapmaz, münafık yapar arkadaşlar. Eğer o baskıya boyun eğecek karakterdeyse mümin olmaz, münafık olur. Bunun çeşitli örneklerini gençlerin davranışlarında, çocuklarımızın davranışlarında veya kendi çocukluğumuza baktığımızda görebiliriz. Bütün saadetlerde hayrın failidir. Faili muht din yani. Dini hak zorla değil seve seve hayır yapan faili muhtar insanlar yetiştiren bir kanunu terbiyedir. Bütün saadetlerde bütün mutluluklarda hayrın failidir. Hayır üretir din. Demek ki dinin hayra sevki zaruri ve cebri değildir. Yani din insanı zorla hayra sevk etmez. Bunu ben yeri geldikçe hep anlatırım ama Fatih'a tefsirinde hiç temas ettik mi bilmiyorum. Arkadaşlar Ezan-ı de okunuyor. Büyük bir şahitlik. Benim Cenab-ı Hakk'a en çok hayran olduğum hususların başında gelir bu nokta. Şöyle ki, yani bir ebeveyn olarak, bir anne olarak arkadaşlar... Eğer benim her istediğimi, tabii burada sadece çocuklarımdan bahsetmiyorum, kendimden de bahsediyorum. Benim her her istediğimi istediğim kişiye yaptırma gücüm olsaydı, yani öyle bir gücüm var ki muhatabımı, bu öğrencim olabilir, işte benden büyükler olabilir, toplumdaki başka insanlar olabilir, çocuklarım olabilir, kendim olabilir. Bunları istediğim gibi yaptırabiliyorum. Yaptırabili yani istediğim mum gibi yapıyorum. Yani ben şöyle diyorum ve öyle oluyorlar. Böyle bir gücüm olsaydı, siz hayal edin kendinizi, böyle bir gücünüz olsaydı ne, neler yapardınız dünyada? Bazen böyle hayaller kurun. Bu çok faydalı. Şu, şu açıdan faydalı arkadaşlar. Şimdi ben bir taraftan da Cenab-ı Hakk'a, şimdi böyle bir hayal kuruyorum. Neler yapacağımı aşağı yukarı hayal ediyorum. Sonra Cenab-ı Hakk'a bakıyorum. Arkadaşlar her şeyin doğrusunu biliyor, yanlışını biliyor. Biz bir adım attığımızda o adımın 20 yıl sonra neye mal olacağını, bizi nereye götüreceğini biliyor. Ve biz arkadaşlar her birimiz sizler hepimiz Allah'ın sevgili kullarıyız biliyor musunuz? Özene bözene yaratılmışız ve eseri diye bu aleme bu sergi salonuna gönderilmişiz. Yani bizimle, nasıl diyeyim, bizi beğenmese var etmez zaten arkadaşlar. Yani kıymet verdiği bir şeyiz, bir varlığınız biz Cenab-ı Hakk'ın. Ve bu kıymet verdiği varlık, kendisine muhatap aldığı ve bütün varlıklar içerisinde, hani işte vahiyle, akılla şereflendirdiği bu varlık, öyle bir yola giriyor ki kendini mahvu, perişan edecek. Ve Cenab-ı o insanı yani o eserini o yoldan çevirmeye de gücü yeter. Hiç kimse de ne oluyor diyemez. Ama yapmıyor arkadaşlar. Yapmıyor. Ezan okunuyor şimdi mesela. Beni hop diye kaldırıp seccadenin başına durdurmuyor. İstiyor ki ben kendi irademle, kendim seçerek o seccadenin başına durayım. Yani arkadaşlar burada Cenab-ı Hakk'ın sizin şahsiyetinize, sizin tercihlerinize, sizin iradenize nasıl diyeyim yanlış bir kelime söylemek istemiyorum. Verdiği değeri görüyor musunuz? Saygı demeyeceğim Allah belki yani kuluna saygı duymaz da. Yani saygıyla ifade edilmez o kelime belki yanlış olmasın diye. Efendim, verdiği değeri, hür hürmeti oradaki... Ee, nasıl diyeyim? Beklentiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Beklenti de yanlış oluyor tabii Cenab-ı Hak için çünkü o biliyor zaten beklentiye girmez yani ne olacağını da biliyor. Ee, şimdi ben bunu düşününce arkadaşlar böyle bir hayal kurunca yani hiç bir istek duyuyorum Cenab-ı Hak'ın emirlerine itaat etmek için. İnşallah dua edinde her dakika bu şeyi duyabileyim yani. Her an duyabileyim. Yani diyorum ki şimdi ben bunu yapmazsam bana bu kadar değer veren yaratıcıma ihanet etmiş oluyorum ya. O değeri boşa çıkarmış oluyorum yani. Onun için e, biz de elimizin altındakilerle ilişkilerimizde arkadaşlar bu pedagoglar, psikologlar da bunun üzerinde çok duruyorlar fakat bunu anlatırken bize e, tabii ki onlar aldıkları o seküler eğitimdeki kavramları kullanarak anlattıkları için dine aykırı şeyler söylediklerini zannediyoruz halbuki dini terminolojiyle bunları birleştirebilseler veya da işte aralarındaki ortaklıkları bize gösterebilseler daha büyük bir şevk duyabiliriz yani onların tavsiyelerini yerine getirme noktasında orada da mesela bize diyorlar ki çocuğa emretmeyin seçenek sunun diyorlar Seçene. Aynen Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı gibi. Arkadaşlar senin çocuğuna olan hakimiyetinden daha fazla sana hakim allah Teala. Ve sana seçenek sunuyor. Yani cehennemi de seçebilirsin, cenneti de. Şu yolda da gidebilirsin, bu yoldan da. Kaldı ki iki yol bile yok yani. Bir sürü yol var. Mesela işte insanların ürettiği sistemlerde doğru ve yanlış vardır değil mi? İki tane seçenek. Allah'ın dininde arkadaşlar sekiz tane seçenek var. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Bakın seçeneklere. Dereceleri var yani. Doğrunun dereceleri var. Yanlışın dereceleri var. Ve onların altında da alt dereceleri var. Her birimiz o derecelerden birini seçmiş oluyoruz bir şey yaparken. İşte... Ee, demek ki, demek ki diyor dinin hayra sevki zaruri ve cebli değildir. O evvela ihtiyarı teşvik eder din. Yani bu senin tercihin olacak. İnanmak senin çünkü inanmak nedir? Bakın adın üzerinde arkadaşlar. İnanmak kişinin kendisinin yapması gereken bir şeydir. İnanmak bana benim beynime dışarıdan yerleştirilebilir mi? İnan inanman senin seçiminin sonucu olacak bir şeydir. Yani inanıyor görünebilirsin. Bir baskı sonucu işte az önce dediğim gibi o insanı münafık yapar. İnanıyor görünmek münafıklıktır. Ee, o evvela ihtiyarı teşvik eder ve ona hüsnü ihtiyarın miyarını verir. İki nokta üst üste. Din bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Doğruyu ve güzeli tercih etmenin kriterlerini yani tercihlerimizin Nasıl olursa güzel olacağının kriterini verir, miyarını, ölçüsünü verir. iki nokta üst üste koymuş. Akıbeti hasene ile akıbeti seyyiyeyi göstererek intibaha girir. Nasıl veriyor bize o kriterleri? Her işin akıbetini anlatarak. Kur'an-ı Kerim'i okuyun arkadaşlar. Böyle yaparsanız Allah'ın rızası var, böyle yaparsanız lanet var, ebedi cehennemlik cehennem var. Böyle yaparsanız işte günah işlemiş olursunuz, Allah'a isyan etmiş olursunuz, e, işiniz Allah'a kalır yani e, tehlikeli bir duruma sokmuş olursunuz kendinizi. İşte keşke öyle yapmayıp da şöyle yapsanız, münafıklar şöyle yapsalardı onlar için çok daha hayırlı olurdu diye. Ve hayır sevki bu gönül hoşluğu ile yaptırmak ister. Sana bunu verir. Yani bakın tercihi de nasıl yaptırıyor bize arkadaşlar? Sonuçları bildirerek önceden. Önceden sonuçları bildiriyor. Diyor ki bu yolu da seçebilirsin, bu yolu da seçebilirsin. Bu yolun sonunda şu var, bu yolun sonunda şu var. Ve gönül hoşluğuyla yapman gerekiyor bu seçimi. Bunun için dinde cebir yoktur denilir. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Zira... Hayra cebredildiği zaman, çok güzel ifadeler bunlar. Yani birini zorla bir iyilik, zorla namaz kıldırıyorsun mesela. Zorla sadaka verdiriyorsun. Bu zorla sadaka verdirme de ayrı bir fecaat arkadaşlar. Çeşitli usullerle, çeşitli yöntemlerle yapılıyor bu. Mesela sizi çalıştırıyor bir işte. Diyor ki ücretini ödemiyor veya eksik ödüyor. Diyor ki bu da sizin hayrınız olsun diyor. Yani bizi, bizi birbirimize yapı, yapılıyor bu arkadaşlar. Ben hayır yapmak istiyorsam ben kendi özgür irademle yaparım. Sen benim ücretimi keserek bana hayır yaptırmış olmazsın ki. Hayra cebredildiği zaman o hayrın faili mecbur olan değil, amiri mücbir olandır. Yani mecbur kalıp o hayrı yapan, o hayır yapmış olmuyor ki. Onu zorlayan kişi... O hayrın amili olmuş oluyor. Halbuki din insanı insanı kamil hayırhah, hayırkar bir faili muhtar yapmak içindir. Din niçindir? İnsanları zorla robotlaştırarak dindar yapın, dindar robotlar üretin diye değildir arkadaşlar. Din insanı bakın aynen buradaki cümleyi okuyorum size insanı kamil yani olgunlaşmış, hayır hah, hayırkar, hayırlar peşinde koşan, hayırlarla bilinen bir faili muhtar ve bunu kendi tercihiyle yapan bir insan yapmak içindir din. Bu ise sade dinin zatında değil, insanın ihtiyarında ve onun diyanetinde ve bunun isticlap ettiği tevfik-i haktadır. Yani bu hedefi gerçekleştirmek de dinin kendisinde değil. Dinin zatında değil. Yani bir insan Müslüman olunca hop böyle olur. Böyle bir şey yok. Dinin zatında değil bu. İnsanın ihtiyarında gizlidir bunu başarmak. Yani insanı kamil olmak dine girer girmez olan bir şey değil. Din, o dinin etiketini alıyorsun ve hop seni kamil yapıyor. İnsanı kamil yapıyor. Böyle değil diyor. İnsanın ihtiyarında, diyanetinde yani dindarlığında ve bunun gerektirdiği tevfik-i haktı, bunun sonucu olan hakka isabet etmek bütün attığın adımların, bütün hareketlerinin, bütün en azından ana gidişatın yani ana yolun illaki hatalarımız vardır da e, yönümüzü hakka doğrultmakla olur bu diyor. Din ne kadar hak olursa olsun cahilinde bu suretle müessir olamayacağı gibi aliminde bile ihtiyar mumzam olmaksızın tabiri aharla diyanet tahakkuk etmek sizin İcra'yı tesir etmez. Din ne kadar mükemmel, ne kadar hak olursa olsun cahilinde yani nerede nasıl davranacağını bilmeyen, dinin değerlerini bilmeyen, dinin sınırlarını bilmeyen efendim bir insanda bu suretle yani onu kemale götürmekte müessir olamayacağı gibi bir tesiri olmayacağı gibi aliminde bile yani diyelim ki her şeyi biliyor, dinin sınırlarını biliyor, hedeflerini biliyor. Kurallarını biliyor, hikmetlerini biliyor, her şeyini biliyor. İhtiyar munzam olmaksızın, yani kendi tercihiyle, kendi iradesini kullanarak bunları hayatında gerçekleştirmeye hedeflemeksizin, tabiri aherle diyanet tahakkuk etmeksizin, yani alim olabilir ama dindar mı? Dindar mı? Dindarlık gerçekleşmeden icrayı tesir edemez. Yani din mükemmel bile olsa onun sende tesir meydana getirmesi için senin o mükemmel sisteme gönül hoşluğuyla, kendi iradenle, kendi tercihinle tabi olman gerekir. heyen surkum, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu hüsnü ihtiyara, bu diyanete sahip olmayanlar, ya diğerlerinin cebriyle hayra sürüklenen ve hürriyetine malik olamayarak Onların aleti icraiyyesi olan bir faili mecbur olarak kalırlar. Yani böyle birileri tarafından hep sevk edilen. İşte var öyle insanlar, çok var arkadaşlar. Şey Ne yapacağını bilmiyor, devamlı telefon bekliyor yani. <gülüyor> Nerede ne yapacağını birisi söyleyecek ona. İşte neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hep birisi söyleyecek. Efendim böyle. Hürriyetine malik olamayarak onların aleti icra iyisi olan tepedeki kişinin kullandığı bir takım aletler seviyesinde olan bir faili mecbur yani faili muhtarın zıttı kendi davranışlarını seçmek yerine kendi davranışlarını mecburen yapan bir kişi olarak kalır. Veya yani ya böyle bir hani sürü diyelim biz buna sürü olarak kalır veya bir amile şerrü fesat olur gider yani şer ve fesat. Üreten bir kişi olur gider. Tabi ondansa bunu tercih etmek iyiymiş gibi geliyor insana ama ideal olan da o değildir. Bu münasebetle şunu temiz etmek lazım gelir ki, şunu bir defa açıklamalıyız, açıkça ortaya koymalıyız ki, burası çok güzel arkadaşlar altını iki kere çizmişim. Dinin sevki başka, dine sevk yine başkadır. Yani dine yöneltmekle dinin seni yöneltmesidir bir şeylere yöneltmesi. İlim gibi dinin de sevki cebri değildir. Mesela ilim ilmi, ilim de cebri değildir. Yani siz mesela diyelim ki işte sağlığınızla ilgili bir takım bilgilere sahip olabilirsiniz sağlıklı beslenme ile ilgili işte psikolojik, psikolojik bilgilere sahipsinizdir nasıl davranmanız iletişim kuralları vesaire işte bağırarak konuşma yargılayarak konuşma sen diliyle konuşma bir şeyler bilirsiniz ama bunları yapacaksınız anlamına gelmez bu. İlim gibi dinin de sevki yani insanı yönlendirmesi cebri değildir mecbur etmez insanı çünkü vücubu akli vücubu fiiliye illet değildir. Yani bir şey akli olarak bir şeyin zorunlu olması <gülüyor> yani akıl bunu söylüyor bunun dışında bir şey söyleyemezsin saçma olur. Ee, eğer bir parça zekan varsa, aklın varsa bunun böyle olduğunu anlarsın. Tamam anladın. Peki yapacaksın anlamına gelir mi? Akli olarak bildiğin her şey yapılacak anlamına gelir mi? Yani bütün davranışların da akli mi olur? Her şeyin erisin doğrusunu bildiğin zaman öyle değil işte arkadaşlar. Onun illeti yani fiilin bir bilginin Arkadaşlar davranışa dönüşmesinin illeti irade ve kudrettir. Bir, gücün yetecek o bildiğin şeyi yapmaya. iki onu isteyeceksin. Bu irade meselesinin arkadaşlar, belki benim kendi meselem de olduğu için muhtemelen öyledir. Burada ifşa ediyorum. İnsan, bizi, bizlerin yani çağımızın sadece dini konularda değil... Sosyal konularda, hayat başarısıyla ilgili konularda, ilişkilerle ilgili konularda hatta işte sağlık gibi, mesleki başarı gibi konularda arkadaşlar çuvalladığımız yerlerde temel faktör, temel sebep olduğunu düşünüyorum irade meselesi. Yani biz hepimiz biraz böyle meraklı, biraz öğrenmek isteyen, biraz sağa solu kurcalayan insanlar hepimiz arkadaşlar nasıl beslenmemiz gerektiğini de biliyoruz. Nasıl e, ahlaklı olmamız gerektiğini de biliyoruz. İnsan ilişkilerinde işte affedici olun. bana söyleyin yani dinden bilmediğiniz bir şey söyleyin. Gıybeti mi bilmiyorsunuz? Yalan söylemenin günah olduğunu mu bilmiyorsunuz? İftira atmanın yanlışlığını mı bilmiyorsunuz? Zinanın yanlışlığını mı bilmiyorsunuz? İşte ne bileyim kadın erkek ilişkilerindeki sınırları mı bilmiyorsunuz? Faizin haram olduğunu mu? E, ticarete yalan karıştırırsanız, aldatma karıştırırsanız kazancınızın haram olduğunu mu bilmiyorsunuz? Kul hakkı yememenin gerekliliğini mi bilmiyorsunuz? Yani bana bilmediğiniz bir şey söyleyin dinden. Ben yıllardır 30 küsur senedir anlatıyorum diyorum ki ya bilmediğimiz bir şey yok bizim. Hele hele din yani dindarlar tabii burada da öyledir muhtemelen sizi görmüyorum tanımıyorum ama yani biz aslında tebliğ falan yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü tebliğ dini hiç bilmeyene yapılır. Bizim yaptığımız körler sağırlar birbirini ağırlar. İşte ben bir şey açıyorum bir mecra buluyorum oradan din anlatıyorum ama dinleyenler zaten dindar yani. Peki nedir bizim meselemiz? Yani istediğimiz ölçüde hem dünyamızı hem ahiretimizi hem inançlarımızı hem maddi başarımızı hayal ettiğimiz gibi gerçekleştiremiyorsak üstelik bunun bütün yollarını da biliyorsak yani bilgi eksikliği yok. Nedir bizim sorunumuz? Benim acizane kanaatim irade sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Ben kudret sorunumuz olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar çoğumuzun. Çok istisnaidir yani çok sınırlanmış, gücü yetmiyor, hakikaten hayat şartları çok zorluyor. Onlar çok cüz iyi arkadaşlar. Geriye kalan çoğunluk, geçen de bir arkadaş gerçekten hayran oldum yani bir çalışma grubunda ödevini yapmamış bana mail atmış diyor ki çünkü demiştim yani ödev yapmayanlar da lütfen yazsın hani yapamadım hocam diye bir cümle yazsın yani o da bir sorumluluktur. Diyor ki hocam ödevimi yapamadım. E, gerekçe düşündüm, gerekçe bulabilirdim ama e, öğrendiklerimizde, derslerde o işliyoruz işliyoruz, şunu anlad, öğrendim ki eğer ben bu ödevi yapmayı birinci sıraya koysaydım yapardım. Demek ki önceliklerim arasında değilmiş ki yapmadım diyor. Ne kadar doğru bir ifade arkadaşlar. Bir insan yani aklı olan, zekası olan, bir parça eğitimi olan, biraz bir sosyal gücü olan, biraz e, efendim bir şahsiyeti olan bir şeyi isteyecek de yapmayacak yani Bütün mesele neyi istediğimiz neyi ne kadar istediğimizdir Fakat dinii hakka sevk zatında bir hayrı külliidir. Yani şimdi böyle diyoruz ama insanları hiç sevk etmeyeceğiz hiç teşvik etmeyeceğiz anlamı da çıkmasın buradan. Bunun için velayeti hassa veya velayeti amme ile yani ya toplumu yöneten genel velayet ya da böyle bir aile reisi gibi anne baba gibi küçük de olsa bir öğretmenlik gibi küçük bir velayeti özel bir velilikle birine velilik ediyorsanız rehberlik ediyorsanız tam diyanetin hayrata sevki cebri yaptığı, tabiri aharla cebren hayır yaptırdığı mevaki vardır. Yani bazen öyle yerler vardır ki hayra zorlamanız gerekir. Zorlanması gerekir. Yöneticilik bunu gerektirir. İnsanları idare etmek bunu gerektirir. Mesela örnek veriyor. Ez cümle ebeveynin evladı sevk ve terbiyesi Emri bil maruf ve nehy-i alel mesaili bu kabildendir. Yani toplumu bırakacak mıyız mesela? Hiç iyiliğin bir teşvikini yapmayacak mıyız? Kötülükten sakındırmaya çalışmayacak mıyız? Çocuğumuzu terbiye etmeyecek miyiz? Bu terbiye sırasında kurallar koymayacak mıyız? Hedefler koymayacak mıyız? Tabii ki yapacağız diyor. Bu farkın şeyi şudur. Yani nerede ihtiyar tam serbest bırakılacak nerede bir teşvik gerekecek bir yaptırım gerekecek bu farkın menşei şudur ihtiyar ve irade dinin bir cüz'ü değildir de tesirinin bir şartıdır yani e, dinin bir parçası nasıl diyeyim siz mesela namazı e, mecbur kaldığınız için kılsanız da o namaz hani baktığınızda şartları yerine gelmiştir hani zahirde namazdır yani fakat diyanetin cüzüdür ihtiyar. Yani sizin o namazınızın bir dindarane bir namaz olması için sizin ihtiyarınızın oraya eşlik etmesi gerekir. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar burada detaylarına girmemiş Elmalı, Elmalı Hamdi yazır da bazen, bazen değil çoğu zaman arkadaşlar bir davranışın bir kuralın içselleştirilmesi başlangıçta taklit yoluyla olur. Hatta bu konuda bana işte çocuklarınızı, kızlarınızı zorla mı örttünüz? Küçük yaşta örtülmüşler falan diye birisi böyle biraz da kasti bir soru sorunca dedim ki hayır zorla örtmedim ama teşvik ettim. Çok teşvik ettim. Siz dedim etmiyor musunuz yani? Mesela siz çocuğunuzu bale'ye başlatmak için 15 yaşına gelmesini mi bekliyorsunuz? Ya da ne bileyim çok iyi bir lise kazanması için Sınavlara, işte o lisenin oliseye girmenin önemini kavrayacak yaşa gelmesini bekliyorsunuz? Herkes anne babanın çocuklarını terbiye etme, yönet, yöneltme, affedersiniz yönetme, hem yönetme hem yöneltme hakkı vardır, sorumluluğu vardır arkadaşlar. Tabii ki o çocuğun haklarına riayet ederek, yani o çocuğun zarar vermeden, o çocuğu incitmeden ama yönlendirme e, görevimiz var, hakkımız var, sorumluluğumuz var. Elbette pedagojik ilkelere riayet ederek çünkü işte yukarıdan biri okuyoruz hiç kimse sevmeden bir dini dindar olamaz arkadaşlar. Onun için en kısa zamanda ilk fırsat bulduğu zamanda ilk kendini kuvvetli hissettiği zamanda bırakır. Sevmeden, içselleştirmeden sadece taklit aşamasında kalmışsa. Başlangıçta mesela şimdi çocuğumuz 5 yaşında 4 yaşında hatta 2 yaşında bile ben şimdi bakıyorum torunlara siz seccadeyi serince geliyor yanınıza duruyor, işler yapıyor, hareketler yapıyor. Yani taklit yoluyla başlar her şey tabii ki ilk başta ama arkadaşlar onun e, sevgiyle ve iradeyle kendi ihtiyarıyla yapılacak düzeye gelmesi gerekir ihtiyar ve irade diyanetin yüzüdür Demin söylediğimiz gibi kanunu mücerret ile faili muhtarın tesirleri beyninde farkı azim vardır. Sırf böyle kanun din sırf kanundur. Kuralları söyler. Ama dindarlık işte onun gönül hoşluğuyla tercih edilmesi beğenilmesi ve peşinden gidilmesi demektir. Arkadaşlar yine Malikiyevmikliğini tamamlayamadık. Efendim kim bilir ne zaman kısmet olur fikriyat sayfasına da bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hayırlı akşamlar.